Kallallahu Teala ati kitab-i'l-Aziz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tehibbunallaha fe tebi'uni yuhbükümullahu ve yegfirlikum zunubekum. Wallahu gafurun rahim. Kul atiyullaha ve resule fe in tevellev fe innallaha la yuhibbul kafiri. Sadakallahü'l-Azim. Kutlu ve mutlu Müslümanlar bu alemde, bu fena aleminde, yani gelip geçici alemde en büyük nimete eren, en büyük devlete yetişen ve saadete irişen bizleriz. Elhamdülillah. Bunun da sebebi, Allahü Teala Hazretlerine iman ve cümle, Peygamberlerin Seyyidi ve Efendisi olan Muhammed Mustafa'ya gönül verip ona iman etmemiz, Bizi bu mertebeye yüceltmiş ve yükseltmiştir. En büyük saadet ve selamet Hazreti Muhammed'e bende olmaktır. Ve ümmet olmaktır. Bundan daha yüksek bir nimet olamaz gayrimehattan. Allah da bizi bu nimete nail kıldı. Yalnız şurasına dikkat etmek lazım gelir. Cenab-ı Hak insanlara birçok nimetler verir. Maddi manevi. Bu nimeti bulan insan eğer nimete şükretmezse Allah onun elinden o nimeti alır. Gene maddi manevi olarak. Eğer şükrederse Cenab-ı Hak o nimetini ona çoğaltır. Maddi olarak böyle. Mana da böyledir. Her gün kalktığın vakitte Ya Rabbi sana hamd sana sena olsun. Beni ümmeti Muhammed'den yaratın Beni kulların arasına aldın. Ey yüce Allah, ey semavatı direksiz kafirlere yüreksiz halk eden, ey bir katre sudan insanı halk eden Allah, beni kulların arasına aldın, bana Kur'an-ı ile hitap ettin, beni sevgili Peygamberin Muhammed Mustafa'ya ümmet ettin. Bu ne diyor biliyor musun efendiler? Musa, Kelimullah vs. böyle üllazim peygamberler, ya Rabbi keşke biz de, ümmet Muhammed'den bir ferd olsaydık diye Cenab-ı Hakk'a temenniyle Bu nimeti bil. Bunu bilmeyen kimsenin elinden bu iman nimeti gider uçar. Hatta Said-i Hudiri Hazretleri eshabının ileri gelenlerinden ve sikasından eshabının ileri gelen saflarında bulunanlardan diyor ki bir adam imansız ölmekten korkmazsa diyor, o kimse mutlaka imansız ölür diyor. Bu endişe kalbinde olması lazımdır. Eğer düşünecek olursak, eğer dinimizi yakın endişsek, benim bu sözümün teyyidi ve bürhanı ve şahidi ve tanığı beş vakit namazdır. Beş vakit namaz, kır rekattır. Her rekatta ihdine sıratel muslakim diye Allah'a, Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine hadi mutlak olan Allah'a niyaz ediyoruz. Manası ya Rabbi sırat-ı bizim ayaklarımızı sabit kademet, et, ayaklarımızı kaydırma, bizi kulluğundan kovma diyoruz Allah'a. Namaz kalanlar bu nimete ermişlerdir. Bu Said-i ki, ben size bunu söylemiştim ama gene tekrar söyleyeyim. Bu Zat-ı Akdes, Eshab-ı Bu Eshab-ı ise İslam'ın ilk fakültesi ve Resul-i bunlar talebeleri, bir lokma ekmek bir hırkaya tabi olmuşlar. Aç lok var yok, Resulullah'ın kapısında oturmuşlar. Ve Allah'ın Resulullah'a indirdiği bu kelamı, ı kadimi, yüce kelam Allah'ı ve Resulullah'ın sünnetini ve sözlerini, mübarek sözlerini ve etval-i bizlere haber vermişlerdir. Böyle bir zatı aktar. Onlardan bir tanesi. Melekül Mert yani Ezrail aleyhisselam bir gün said huriyeye gelmiş demiş ki ya Said demiş bir evim var ki kış gününde soğuktan yaz gününde güneşin haraetini ayaklarını muhafaza edemiyorsun. Kimin nasıl nerede yatıyorsa Hazret bugünkü bu tarz yaşayanları göre bunların bunları mukayese etmeyiniz. Kıyası batıl olur. Bunlar Allah ve Resulüne kendilerini satmış insanlar. Fenderi yok etmişler Allah'tan ve Peygamber'le. Fak dinle şimdi. Melekül Mevd demiş ki, ya Said, bir evin var ki yazın ayaklarını güneşin hararetinden, kışın soğuğundan koruyamıyorsun. Biraz şunu büyütsen de rahat etsen demiş. Melekül Mevd insan şeklinde görünmüş. Melekler bazen insan şekline girerler. Herkesi kırmaya kalkma. Bilemezsin. Ve mülkün tersine döner. Bu kadar söyleyeyim sana. Onun herkese Hüsnü Muamele. Zaten Muhammediler, Resulullah'ın ümmeti, Allah'a kul olanlar, kitapları Kur'an olanlar, Allah'ları süvhan olanlar, ilahları... Bunların yüzleri tatlı, dilleri tatlı, ehval-i harekatları tatlı olur. Halka düşmanlık yapmazlar. Hatta bir otu dahi, yeşil bir otu dahi koparmaz. Bilir ki o yeşil ot da Allah'ı ediyor. Ama bilmeyenler Allah'ın velisiymiş, Allah'ın delisiymiş, melekmiş bilen bilmez. Önüne geleni, ısırır arkaya geleni teper. Çünkü henüz daha insan hakikatte hayvandır. Hayvanlaşmış. Bir türlü insan olamıyor. Şimdilik Said-i Hudiye'ye gelen zat Melekülmek. Bu Melekülmek Ezrail aleyhisselam. Yani en sonunda seni ve benimle buluşacak olan zat. En sonunda bu dünyanın son benziği olan Ahlat-ı Adem'e geleceğimiz bulunan bundan karşılaşacağız. Bu Melekülmekle. Herkesin ameline göre öyle tecelli eder. Nasıl hazırlanırsan öyle bulursun merek-ül mevti. Kafire şiddetli mümine rahimdir. Salihe rahimdir. Asiye biraz biraz sertçedir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allahü Subhanehu ve Teala Hazretleri ilan ediyor bu, bu ruhsuda. İstersen bak hepsi sizlere falan. İnsan suretine görülmüş böyle söyleyince şöyle bakmış Sayyid-i Hudri Hazretleri Zatın yüzüne demiş ki sen beni takip ettiğin müddetçe bana bu ev bile çok demiş. Melek-ül şaşırmış. Onun için bazı gözler vardır ki hak zarıyla bakarlar. Nebafin ile Allah'a öyle kurbiyet peydah etmişlerdir ki gören gözleri Hakk'ın gözü, tutan elleri, Hakk'ın eli, yürüyen ayak, Hakk'ın ayağı Konuşan dilleri hakkın dili olmuştur. Bu da nafile, nafile nevafe ile. Tabi beş vakit namazı terk değil, farayize terk ederek değil. Farayiden sonra nevafil aşkın, aşkın ifadesidir hakkan. Allah'a sevginin ifadesidir. Nevafil ibadet ve taatlar. Allah bize beş vakit kıvırsın da, farayizi ilahi yere getirilir. Beş vakit orucumuzu, zekatımızı, hacımızı, Yapalım bunlar da bizim için kâdi gelecektir ama nevafirle hakka ve insana kula yaklaşır ki kul hakka öyle yaklaşır ki gören gözü hak, tutan eli hak, söyleyen dili hak olur. Gelelim şimdi. rahim. Dünyada nasıl ki insanlar derece derece ise iyi dinle beni, kulağını benden yana ver. Dünyada insanlar derece derece ise ahirette de insanlar derece derecedir. Müminlerden bahsettim. Cennetin derecatında. Kafirler de derece derecedir. Dereke derecedir. Cehennemde. Bir yumurta çalanla bin lira çalan, bin lira çalanla bir milyon çalan, bir milyon çalanla yüz milyon çalan bir değildir. Herkes ateşini buradan götürür. Acaba anlatabildim mi? Sen diyorsun ki sen cehennem, hamam gibi bir yer koltantını içeri atıyorlar. Öyle değil. Öyle gibi değil. Dereke dereke eder. Herkes günahına göre yanar. Ateşte. Oraya girmeye çalışma. Cebrail Aleyhisselam demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Resulallah narı gör. mirajın miraç esinde. Ümmetine haber ver. Buraya gelmesinler. Kendilerini ateşe yükaye etsinler. Buraya gelmesinler. Buranın hiç buradaki bulunan melaikenin hiç merhameti imzabı yoktur. Allah'tan ne imrar onu infaz ederler. Cennete talip olsunlar. Cemade Rahman'a talip olsunlar. Bunda şartı var. Allah'ı seveceksin. İşte söylediğim ayet-i kerimede okudum ayet. Manası denizden bir katı. Habibim Ahmet Resulüm Yahuhammet sallallahu aleyhi ve sellem söyle kullarıma eğer beni seviyorlarsa bana karşı muhabbetleri varsa sana tabi olsunlar ki onları seveyim ben. Hakkı sevmek, Allah'a zikretmek. İki, Hakk'a ibadet ve taata bulunmak. Üç, Allah'a teslim olmak. Dört, başta bu gelir. Ama ben olan şeyleri bir evvel saymıyorum da Olanları söylüyorum sana. Böyle yaparsan eğer o vakit mankfret ilahiyeye nail olur, cennete dahil olur, Cennetten matab-ı ala maksad-ı rana olan cemalullah ile müşerref olursun. Hatta kendini iyi bilirsen bu alemde, bu alemden dahi cemali bakemali ilahi ile müşerref olursun. Çünkü nereye bakarsan hakkın cemaline bakmış olursun, onun farkına varırsın. Her yerde kudretullahı görürsün. Her yerde cemali ilahi seyredersin. فَاَيْنَمَا تُوَلِّ فَسَنَّ مَذَشُ ayeti buna işarettir. Nereye döversiniz bana dönmüş olursunuz diyor Cenab-ı Hak. Benim yüzüme diyor Cenab-ı Hak. Celle ve Tegadir Hazretleri. Resul-i Ekrem'i eğer seviyorsan onun da mertebesi şudur. Şefaatine nail olursun. Şefkatli bir anne rahmetli bir baba nasıl evladını tanır ararsa mahşer yerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet ettinse, onun muhabbetini celbettinse, şefkatli bir ananın evladını aradı gibi seni arayacak ve bulacaktır. Bu nasılır deme, akıllan bu iş ölçülmez. Akıllan ölçemezsin bu işi. Aklın maaş yani. O vakit, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bolca salavat getir. Arayı iyi et. Kişi sevdiğini çok zikreder. Kendi etmese dahi başkasını tarafından edildiğini ister. Haz eder, duyan. Çünkü lisanın bir zevki olduğu gibi kulağında dinleme zevki vardır. Gözünde görme zevki vardır. Cennet ı derece derecedir. İbadete taat ile yüz derecedir. Dünyadaki insanlar bir, bir değildir. Orada da bir değildir cennette. Makamları ayrı ayrıdır. Yalnız bir yerde birleşirler. Muhabbette, aşkla. Kim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsa onlar enbiya-i ve Resulullah ile beraberdir. Muhabbetin illa muhabbet. İbadette dereceler vardır fakat muhabbete dereceat yok sallallahu aleyhi ve sellem kariyerlerden bir arali gelmiş Medine İbni Över'e resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine Ya Resulallah gör demiş Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü senin nüvvetini tasdik Allah'ın vahdaniyetini tasdik ettim lisan ve ikrar kalbine tasdik ettim Ya Resulallah Allah ve seni severim. Şahit ol. Ya Nebiyallah. Beş vakıta mas kılarım. Seni de bir ay oruç tutarım. Zengin olduğum vakitte malımın zekatını veririm. Benim yerim nedir ahirette demiş. Demiş Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Enbiya-i Mürsel'inle berabersin buyurmuşlar. Beni sevdiğin için benimle berabersin demiş. Şefaatime nail olacaksın. Cennete sohbetime oturacaksın demiş. Civarı Mustafa Berk'te anlamayacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Akşamları Resul-i Ekrem'e 10 salavat-ı şerife, sabahları 10 salavat-ı şeride gönderen kimsenin mükafatı, kıyamet gününde kıyametin şiddet ve dehşetini görmez, Resulullah el-Nivai'li hamdi altında cem olur. Ve peygambere yakın olur. Ve şefaat Resulullah ile kendisi, fezâ Ekber'in yani kıyamet gününün şiddetinden ve azabından emin olacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir zatın mübarek vaktiyle o vakit kadı tabir ediyorlar. Şeriatla hükmeden zevaata. Yani çocuk Resulü Ekrem'e büyük muhabbeti varmış. Çok aşkı varmış kendisinin. Hep dua edermiş çünkü... Mektebi kim birincilikle bitirirse onu evvela Medine-i Münevvere'ye kadı tayin ederler. resul Ekrem'in bulunduğu ve mülekiti o şehirde kadılık yaparmış. Bu nimete nail uyum dermiş. Gece gündüz Cenab-ı Hakk'a niyaz eder, dersine devam edermiş, çalışırmış. Ve muvaffak olmuş. Bazı insanlar var. Bunu da geçmeyelim. Ekşire görüşüyoruz böyle. Hep arzu ediyorlar. <gülüyor> Medine'de ölsek ve yenileşecek. Arkadaşlar Medine'de Mekke'de ölmeye bakmayın. Oraya layık olmaya bakın peygambere. Nerede ölürsen öl, oraya layıksan seni oraya götürürler sevdiğinin yanına. Orada dahi ölsen peygamberi sevmiyorsan seni başıraya atarlar. Gıcık oraya. Oraya layık olmen, hatır peygambere Allah'a layık olmaya çalış. Ve necis de şöyle yaparmış. Dermiş ya Rabbi eğer bu nimeti bana ikram edersen Yolda giderken önüme çıkacak olan fukara ne isterse, cebimden hiç gerekse hepsini veririm dermiş. Böyle söylermiş. Nezir de böyle yapıyor. Ahdı Beyman, nezirini yere getir, yerine getir. Bazı insan nezir ediyor, sonra nezirinden dönüyor. Sonra başına musibet gelir. Nezirler yerine gelmelidir. Kurban mı aladın, kurbanını kesersin. Sadakamı aladın, sadakayı verirsin. Sonra musibet olur. O nezireyle Cenab-ı Hakk'ın verdiğini Allah geri almasını bilir gene. Yapma tanıya. Acı olur biraz sonra. Hocuk mektebi getirilmiş. Duasını cıya bulmuş. Çalışmış tabii. Elbet çalışmış. Ve giderken Şam'da bir camiye namaza girmiş, Bir zat zuhur etmiş. Şeyh demiş ona böyle. Allah için bir şey verdiymiş. Hazreti attığı gibi eline beş tane Beşi bir arada. Geçmiş. Çok para o. Yani şimdi çok para mı? De çok para. Vereyim mi? Vermeyeyim mi? Fakat hemen ayet aklına gelmiş. Burada bir sırf söyleyeyim. Bir fenalık yapacağın ya vakıtta. bir iyilik yapacağın vakıtta. O iyiliğe, o fenalığa ait bir ayet aklına gelirse. Meleklerin ilhamı ile yapılmıştır o iş. Bir de Allah-u ve Teala Hazretleri kula bazen ilham eder. Bizzati kendisi. O da ya selam esması ile gelir. Ya selam esması ile gelir. Bu kadar kulağınızda kalsın. İhtiyacı olanlar alsınlar. Herkes anlamaz benim bu konuştuğum sözün ne olduğunu. Kavrayamaz. Hemen aklına gelmiş وَاَوْفُ بِالْاَهْدِ اِزَاءَةٌ Ayet-i Kerim'e aklına gelmiş. Melekler demek ki ilham ettiler. Ahetine ve fakir ol, ahdet diye Allah diyor Kur'an'da. Hemen nerim şepsin. On para yok. Ve kervana dahil olmuş. Ve oraya gelinece kadar yardımla gitmiş medyine. Medyine çok enteresan. Öyle bir yer vardı vakitte tabii Gustav'ta salmış elimizde dişinizle. Doğru huzuru sahilde. Durmak yok hiç. Allah gidenlere tekrar, gitmeyenlere her almalı gitmek gipse nasıldır? Medine'ye Peygambera selam verirsem şefaat vacip olur sana. Öyle diyor peygamber. Kim beni ziyaret ederse şefaatim ona vaciptir diyor. Hayatımda beni bana selam verdiğiniz gibi ben oradayım diyor. Öyle olacak siz Salallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar. Gitmiş ziyarete bakmış bir adam yatıyor orada. Ayaklarını uzatmış. Türbe-i karşı uyuyor. E kadı aşırı adam. bunu Görünce böyle terbiyesiz adamı. adam. adam bu gayet. Tekreyle vurmuş yani kalkmış. Nedir bir şey yaptın işte Şöyle bakmış o adam kadının yüzüne kadı çekilmiş, huzurlu saadete varmış. Selam vermiş peygamberimize salatü selamu aleyki ya Resulullah, salatü selamu aleyki ya Habibullah, salatü selamu aleyki ya Siyyidil ve vel ahirin dua etmiş. Şöyle dönmüş. Yapmış. gece oldu, Yapmış. Gece demişler kalk seni Resulullah istiyor. Senin hakkında şikayetçi vardır demişler o kavimde. Zahirde Melih'in kabilişı sensin ama hakikaten buranın hafimi emiri ayrı duruyor. Bir de gitmiş bakmış. peygamber oturuyor sahabesiyle beraber rüyada. Ha peygamberi rüyada görürsen peygamberi görün demektir. Bıyıklı bıyıklı sakallı sakalsız. Sarıklı sarıksız. O noksanlıklar senin şünnetteki noksanlığına ayettir. Peygamber mücelladır. Kendine bakan o da kendisini görür. Bir zatı ayaklamış. Ya Resulallah, ben yatıyordum. Benim huzurum bozdu. Ayağından bana vurdu. Beni tefti diyor. Vurdu beni uyandırdı diyor. Davacı Efendimiz demiş ki Kadir niye ayağından vurdun bunu? Rahatsız diyor. Demiş ya Resulallah demiş. yaptığı adab-ı bir Hareketti. Biraz terbiyesi şey atıyordu yani mesleğin içerisinde. Ben efendim tahmin edemedim onu görünce. Düştüm. O zat, ya Resulullah demiş, evet yaptığım belki terbiyesi şeydi ama aramızda muhabbet var bizim demiş. Muhabbette de terbiye aranmaz demiş. Sen beni seviyorsun, ben seni seviyorum. Bu arada adım aranır mı demiş. Efendim, Bak ne diyor demiş Cenab-ı Peygamber. Kadı ağlamış. Dedi ya Resulullah ben ki muhabbeti bilmiyordum. Ben zahire hükmettim. Ve ona hakka davet ettim dedi. Beni affetsin dedi. Size olan muhabbetimden ve hürmetimden. Efendimiz ona teveccüh etti. Dedik bak bana hürmetinden ve muhabbetinden bunu yapmış. Benim için mi affet bakayım. Peki ya Resulullah senin için mi affedeyim. Hadi sarılın öpün birbirinizi. Salılmışlar muameka kapatmış, öpüşmüşler. Ayrılmışlar. Kadı uyanmış ezanlar okunuyor minarede. Medine'nin sözcüsünde, teri içerisinde. Hemen giyinmiş, akçasını almış, koşarak gitmiş. Yine adam orada yatıyor. Hemen sarını başından çıkarmış, giyilmiş. O adamın vurduğu yere öpüyor. O da başını kaldırmış. Demiş, Kadı Efendi dün demiş, tekbire de bunu öpüyorsun. Neden demiş. Bana hakkını helal et demiş. Demiş, Kadı Efendi az evvel demiş, huzur-u saadetle barışmadık mı senden biz? Senin resulullah'ın olan aşkını biliyorum. Onun için ben itiraz ediyorum ki, peygamberi fazlaca seyredesin diye diyoruz. Yok senin yaptığın haklı demiş. Hak demiş. Ahdını yerine getirdiğin için sana bu mükafatı verdiler. Ve Resulü fe, olan muhabbetinin semeresini bugün gördün demiş. Ben konuştuğum söz inşallah aklım var diyeyimlere kafir gelecek diyorum Fazla konuşmayalım ki hadi. Ya Rabbi bizi Habib-i Muhammed'den ayırma. Bizi bu sıcak günde bu mescide terlettin Yarın kıyamet günde insanların kafası üzerine yedi karış güneşi indireceksin. Kafat hastalığına beyinler kaynayacak. Bizi o günde Habibinin gölgesi altına ve sancı altına böyle cemet. Bizi Habibinden, Habibini bizden hoşnutu razık. Ve şefaatileri bizi tatil feyle ağladık. Allah'a deyhez aleyhisselam ve ehdi men yeşâhü ilâ